بيل الموخيت هو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخوض سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل اماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد <تصفيق> <يا أهل تصفيق> واصحابه اجمعين ما بسم فهمين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 Neyle ile tabir ediyorsun? Yani dinin aslında tabir eden, yani dinin aslında taluk eden meseleler neyle? Yani kelime-i tevhid ile. Tamam. <gülüyor> dinin aslı nedir? Kelime-i kelime kelime tevhid'dir. <gülüyor> kelime-i e, kelime tevhid de iki kısım. Birle la ilahe illallah. O nedir? yani yani şey olarak başlık olarak tevhidü'l ibade. Demin la ilahe illallah tevhidü'l ibade diye nasıl <gülüyor> yani kodlayabilirsin?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 yani kim oldukları malum olmayan a, ya cins mi yani cins mi yoksa ayin mu ayinin bunlar? Hı? Yo muayyen yani bu Kureşiler ve Amiriler tamamen yani o cins yani Allah ortak koşanlar içerisinde bunlar ama muayyen yani Kureşiler ve Amiriler muayyen ve o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 İbn-i de Rahimullah sıhhatını Zad-ül ispat ediyor. Bu birinci şeysi, Yani bu bizim o zaman ne? Şimdi yaptığımız taksimatta yani asl Din. Asl-ı Din'de o zaman ve هذا fil meseli hafiyye. Bu hangi nerededir? Hafiyyye. Halifler vesilesiyle tazim ahkamı da işletiliyor. Ve an enesinde enne raculen قال يا رسول الله Biri bu bu da sahih hadis imamu Muslim'in ihraç ettiği bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi babası hakkında sor, soruyor, sual ediyor. "Qala Rasulullah sallallahu aleyhi O da ona diyor ki ateştedir. "Felema qaffa da'ahu faqala: "Inna abi wa abaka fin Muslim. O dönüp gittiğinde yani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 Hed, henüz onun da küçük çocuk iken vefat etti <gülüyor> bununla beraber onun cehenninde olduğuna şahitlik ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin? çünkü şey ne yapmıştı Abdullah babası? Allah'a şir Allah şirk koşuyordu artı yani o şirk koşunun ötürü müşrik idi ya, ve evet. müşrik idi pekala onu kafir yapan ne? yani cehennem azabına açan ne? hanefilerin varlığı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 وبعثه الى رجل نكح امراته ابيه ان عنقه وخذ ماله رواه ابو داوود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود في صحيحه ابو Yine sahibi kıssa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bara radıallahu anhu netmişti kendi babasının ha eşini nikahlamış olan ve bunu ilan etmiş olan bunu izhar etmiş olan bir kişiye gönderiyor ve neyle nasıl gönder? Hangi emirle gönderiyor? Şahitlerde nerede? unuq ve Onun başını vur ve malını. malını al. O zaman şimdi Resulullah sallallahu onun üzerinde ne uyguluyor? Tazi Tazim uyguluyor. Tazi tazim bu ne demek olur? Demek ki bu şahıs üzerinde hüccet, hüccet kaym olduğu. Nasıl hüccet kaym oldu? Ayva çünkü Müslümanlar arasında yaşayan bir kişiydi. Çünkü bu mesele nasıl bir zah mesele? zahir mesele? Zahir mesele. Yani babanın eşi <gülüyor> haram olduğu zahir bir mesele. Ve zahir meseleler hüccet neyle kaym oluyor? İlaşma yani. ulaşma. Yani Müslümanlar arasında yaşama. Dolayısıyla hüccet Kaim olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da doğrudan ne diyor? Ona onu öldürmeye ve malını almaya gönderiyor. <gülüyor>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 irtidat üzere savaşıyordu. Delil de nedir? Çünkü hepsinin mallarını, ganimet almışlardır ve kadınlarını ve çocuklarını da esir almışlardır. Esir almışlardır. Dolayısıyla ne diyorlardı? Onları yani tekfir etmişlerdi. Tekfire riddet üzere savaşıyorlardı. Peki ama tabii hepsi ayrı bak. Yani bizim babımız dahilinde. Şimdi o birinci fırka, yani birinci kısım. Dinden umumen çıkmış şirke geri dönmüş olanlar. Bunlar bizim şimdi babımızda hangi? Asr-ı din. ha, asr dini bozmuşlar. asr dini bozdukları için bunların murd etti. Dolayısıyla hüccet üzerlerine kaim. Savaşmışlardır. Yani tekfir etmişler. Sonra ikinci fırka Risale-i Tevhid'i risale bozmuşlardır. Hı hı. risale bozmuşlardır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Başka bir şahsı da Resul olarak ikrar etmişlerdir. Ve bu ne? Hüccet kaim üzerine hüccet kaim miydi? Evet. de çünkü Müslüman arasında yaşıyorlardı. <gülüyor> İlme ulaşma imkanı vardı. Erham dolayısıyla tekfir etmişlerdir. Üçüncü fırka pekala zekatı imti, vermekten imtina edenler. Zahir, Zahir bir mesele. Hüccet kaim, kaim miydi? Evet. Kaim ve Müslüman arasında yaşıyorlardı. İlme ulaşma imkanları vardı, işte sahabe vardı, ilim ehli vardı vesaire vesaire. Hücret kaimdi, dolayısıyla ettiler, tekfir ettiler. Tamam o zaman burada da şu önemha, bunu iyi anlamanız lazım. Yani mani yoktu. Tamam yani tekfire gitmeye mani Yok. yoktu. Tekfire tekfire, e, tekfire, mani olsa o zaman tekfire gitmek caiz olmazsa. Evet. Dolayısıyla bunu yani Kur'an mahiyetinin bütün bu meselede iş nerede bitiyor? Yani nerede düğümleniyor? Veyahut nerede özetleyebilirsin? Manilerin varlığı yoktur. Yani mani sahih mi? Değil mi? Bir mesele. Eğer mani sahih ise, Geçelim. sabit ise, o zaman ne? O zaman fiil ile fail arasında, kavl ile kâil arasında, cins ve aynı arasında netmen ne lazım? Ayrıma gitmen lazım. Ama eğer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 Vazkor kalamı yan k kelimen mensul sözünü nerede fil iqnah ve şerhiş kimin? Javılin on şerhi var buhu iş şerhi iqnah şerhi. Ferreda hambele fakına biliyorsunuz hambele fıkhının önemli kitaplarında. فردتي كيف ذكروا أنواع كثيرة موجودة عند كمبو كمن سوزو سوزو. ثم قال المنصور وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من أقاعد أهل التوحيد نسأل الله العفو الافيا. هذا لفظه بحروفه أبو إبراهيم محمد عبد الله بن سوزه هذا لفظه بحروفه ثم ذكر قتل الواحد منهم ve hükmü malihi hel kalal vahidun min haula min as sahabati ila zamani mansur in haula yakfur anwahum la ayanhum. Eşittin burada yani sözünden. Yani burada Buhuti rahimullah bazı fırkaları zikrediyor. Tekfir ettiği yani riddet fırkalarını zikrediyor. Diyor bu yani bu fırkalar umumen bütün İslam ümmeti için büyük bir bela bir musibet ve e, tevhid ehlinin akidelerini ifsad etmişlerdir diyor. Sonra da İmam Muhammed Abdullah diyor ki Rahimullah Peki هل قال واحد من هؤلاء من bu sahabeden herhangi birisi ile zamanı Mansur yani sahabeden Ta' al-Buhuti'nin vaktine kadar bunların cins itibariyle bunlar kafir olur ama ferfer kafir olmazlar kim demiştir böyle bir şey diyor ve tavائف التي ذكرها هي اهل bu 5 fırka 6 fırka ittihat الاتحاد ittihadçılar hulul, hülül hülülcüler gulatü sufiyye yani ittihacılan yani, hülülcüler yani, yani şeye bu e, evliyaya ibadet edenler ve rafilatü rafiziler <gülüyor> aynı şekilde onlar da yani kendi veli kabul ettiklerini ibadet edenler ve'l ve ve'l batıniyye fırkalar <gülüyor> bunları yani buhuti rahimullah misal olarak getiriyor ve bunlar diyor tekfir edilmiştir. Yani burada şey nerede İmam Muhammed bin sözü sözünden murat. <gülüyor> yani bunlar ya dinin aslında dinin aslı bozukları için, yani şirk işledikleri için bütün bu fırkaları aslında hepsini şirk işledikleri için şirklerinden ötürü tekfir edilmiştir. Ve bu sahabeden ta yani Al-Buhuti olan dönüne kadar bu konuda ulema ihtilaf etmemiştir diyor. <coughs> İmam Muhammed İbn-i Abdüluhab Rahimullah. Ve kâle Butayn fi tekfiril vel وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من اشرك بالله فعبد ما غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. Ya yani, muayyin tekfirde risk ediyor. Ayetlerin ve hadislerin zahiri ve ulemanın ne yani, cumhur ulema'nın sözleri. Ayetlerin hadislerin zahiri ve cumhur ulemanın sözleri ne delaleti ediyor? Tedullu ala kufri man eshrake billahi. Allah'a ortak koşanların küfrüne yani başkasına ibadet edenin küfürüne delalet ediyor. Karşını şahit nerede? Ve lem tufarriqul deliller ayrım gözetmiyorlar beyne'l muayyni ve ayrihi. Muayin ve muayen olmayan yani cins ve ne arasında ayrım gözetmiyor. Ve te burada ne yani niye zikrediyor bunu Şeyh Elbîr Khodair? Ha yani bir ayetlerin ve hadislerin zahiri ve kelam-u cumhurul ulema ve ulemanın cumhuru buna delil diyor. قال تعالى إن الله la يغفر أن يشرك به وقال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا عام في كل واحد من المشركين. و آه burada bir Allah Subhanahu ve bir Tafsile bir taksisi bir, bir ayrıma gitmiyor. Ve öyle. aydan durar <gülüyor> El öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve İslam'dan Ve eden ne öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve öyle. Ve İslam'dan Ve olmuş, Ve etmiş yani öyle. olmuş, öyle. Ve öyle. Ve öyle. İstitabe yani tövbeye çağrılır. Tövbe etmezse öldürülür. O zaman bir hüküm, hükmü inzal ediyorlar diyor. El ulema yani ulema hükmü inzal ediyorlar. Riddet amel işlemiş ise o zaman murtettir diyorlar. İki tövbe. tövbeye çağırıyorlar. Tövbe ederse bırakıyorlar. bırakıyorlar. Ama tövbe etmezse öldürüyor. Ha, öldürüyor. O zaman hüküm geliyor. Yani tazip fahakum bi riddatihi qabla al hukmi bi istitabatihi önceden evvelinde hüküm veriyorlar fel istitabatu ba'de al hukmi bi riddati wal istitabatu ancak kim olur muayyin olur istitab ancak muayyin olur demek ki zaman burada yine neye deli getiriyor yani o cins ve aynı arasında ayrım ayrımı gitmemeleri boya kuruna hükmü man jahada wujube wahide min al ibadat al khams wa istahalla shay'an min al muharramat kal khamr wal khinzir wa nahw zalika aw shakka fihi yakfur idha kana mithluhu la yakulu Abu Uzman bu hangi işin meseleler ve kurun fe bu bab yani mesele zahira ne diyorlar bunlar bu 5 ibadetten birisini jahada inkar ediyorlar inkar ihtilafsiz ihtilafsiz küfürdür o اِسْتَحَلَّ شَيْهَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ Bu muharramat yani mutawatir zahir olan muharramattan birisini helal kabul ediyorsa o zaman ne? كَالْخَمْرِ <gülüyor> وَالْخِنْزِيرُ Küfür açık. Bundan ötürü yani şimdi Bu küfür. Yani böyle bir şeyi söyleyen veya böyle bir şeyi yapan nedir? Kafirdir. Cins itibariyle. Peki yani her biri muayyende kafir Kafir olur mu? Her biri de müaini kafir olur mu? Olur. Bak bu meselelerde Aynen. dikkat edin. burada Kaza. Onun için diyor ki bak o şekle fi yekfur kana misluhu la Onun misli, onun benzeri yani bu konuda cahil değil, değil. değilse yani avan ve havas arasında bu bu meselede malumat eşit ise başka bir zahir Aynen. mesele ise o zaman ne? Bu konularda tekfir edilir eğer hüccet kaim olmuş, olmuş ise ama hüccet kaym değilse tekfir edemez. Onun için diyor ki "Ve lem yaqulu zalika şirk ve bil mu'ayyin mu'ayyin. O zaman burada ne diyor şimdi şey? Şeyh Ebu Buteyne rahimeullah zahir meselelerle bu ha, bu asli meseleler, usulü meseleler arasında ayırma gidiyor. Usulü meselelerde diyor, şey etmemişlerdir. Yani hücret ikamesine var mı, olmuş mu, olmamış mı, bakmamışlardır diyor. Kayıtlamamışlardır. Ama zahir meselelerde kayıtlamışlardır. Ve kal Abdullah ve İbrahim Ebne o Şeyh, Abdü Latif ve Ebne Suhman Mes'eletu tekfiril muayyen Mesela tekfirilmu'ayin. Mes'eletu'l-ma'rufetun, اذا قال قولا يكون به كفران فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. Bu neyin tekfiri? Cinsin tekfiri. اذا قال قولا يكون به كفران yani küfür bir söz söylerse. فيقال denilir ki من قال بهذا القول فهو كافر. Bu neyin, neyin tekfiri? Cinsin tekfiri. Cinsin tekfiri. Kim böyle bir söz söylerse kafirdir. Yani ulema o muhim. Bazıları uleman bu ibarelerini anlayamıyorlar. Yani kim Kur'an mahluk derse kafirdir. Her birini te, fert fert mi tekfir etmişlerdir? Aynı Hayır. Cinsi. cinsi. Yani bu sözü söyleyen cins ha, o taife evet bu taife kafirdir. Pekala o taifenin her bir ferdi kafir midir? Aynı. Değildir. ha. Olma zorunda değildir. Ne zaman kafir olur eğer? Hüccet kaym olmuş. وجد كايموم موسى أزمان أывает أما وجود كايموم موسى هاير كفرك var. أنت نديو كي فيقالو من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين لكنه معين شخص جلنجه لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره. أزمان المس حتى تقام عليه الحجة ta ki kayma kaybolun elleti yekfuru terk uha terkini yani terk edeni küfün gerektiren hüccet üzerine kaybolunca kadar. Oha da fil mesele kafiye ama bu nerede olur? Oha da fil mesele kafiyet elleti, kad yifha deliluha ala bazı insan, kama fil mesele kama fil mesele kader, vel irja ve nhami zelik mima, qaluh ahlul ahwai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 ku zaten daha önce de gelmişti bu. Bu nasıl? Evet. <gülüyor> burada yani bunu kim söylüyor? Bunu Şeyh Abdullah Abdullah İbrahim ve İbn Suhmad ve ve Şeyh Abdullah da söylüyor. Abdullah Ati de söylüyor. 4 ve onları da Şeyh ebunüt Rahimullah'tan getiriyorlar. Hepsi de aynı şeyi söylüyorlar. O da nedir?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 وذكر إسحاق ابن عبد الرحمن يعني في أول رسالة سكفر المعين أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة الشرك الأكبر ده قول وقائل وفعل وفاعل عرسان ده أي رما جيت مك ندير لأن الشرك الأكبر باخسندا زاتن هجت رسالة لكايم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 Ve bunu bir söylüyoruz zamanında işi baksı işlerken hatırlıyorsunuz İbn-i Kaym Rahim olan bu bahiste açık, çok açık sözleri var mesela. Yani ne diyor? Şey baksında yani tevhid bahsinde insanların Resul'e ihtiyaçları yoktur diyor. Yoktur. Evet. Resul'e ihtiyaçları yoktur. hangi Nerede Resul'e ihtiyaçları var? Yani ahkam baksında tevhid ve risale bahsinde. elbette Resul'e ihtiyaç var ama hani la ilahe illallah da Resul'e ihtiyaç yoktur özünde. <gülüyor> Dolayısıyla burada bid'attır. Fakal ve inda tahakkuki yani şirk tahakkuki zaman la yekeffirun el müşrike illa bil umum. Ne diyorlar? Sadece umumen tekfir ediyorlar. Yani cins itibarıyla diyorlar ki kim Allah'a ortak koşarsa evet müşriktir. Umumen tekfir ediyorlar. و فيما بينهم يتورعون عن ذلك امانه kendi aralarından yani tekfirden Kaçınıyor. ha, sakınıyorlar fumme debet bidatuhum ve şubhatuhum hatta rajid ala man huwa min khawas al-ikhwan yani ilkin bu bidat neydi emekleyerek ilerliyordu sonra artık ne bir bir hava gördü. yani insanlar arasında yayılmaya başladı hatta rağid âle men yani artık hatta yani seçkin ulema arasında dahi bu görüş artık yayılmaya başladı. Yani neyi kastediyor? Yani burada şirkul ekberde ayrım. Ha cins ve ayn arasında ayrım yoktur. Ayrım. Fiil ve fail arasında, kayl ve kavl ve kayl arasında ayrım yoktur. Ama bu ayrım ne diyor ilkin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 O, ule, usulcüler bunu şey eder ve bugün şey olan görüş nedir? Galip gelen görüş Mustafa delil ya. Eğer Mustafa deyse o zaman delildir. Halbuki bu sahih değil. Ha, sahih değil çünkü ulemanın bir söz üzerine ya da bir görüş üzerinde birleşmeleri yani bu manada istifade manasına birleşiyor. Yoksa icma manasına değil. İstifade yani yaygın hale gelmiş olması illa da onun hak olduğundan kaynaklanmıyor. Bilakis siyasi ahval veya da kültürel sosyal ahval yani bazı ule, ulemanın bir görüş üzerinden yani bir görüşü benimsemelerini gerektirebiliyor. Mesela namazın terki gibi namazın terki var mı sahabeden namazın terkinin küfür olmadığını söyleyen? Veyahut da sahabenin talebelerinden, tabiinden var mı? Yok. Tabi tabinden dahi yani. Hatta mu, el, şey, e, Rahim bu şey eee İbn Munzir bu kitabı salan diyor yani bunda ta ki tabi tabiin dönemine kadar ihtilaf yoktu yani ama sahabenin sözlerini yani hakkında ve tabi'nin sözlerini ihtilafa yani onu o sözleri yorumlarken ihtilafa düşülmeye başlanıldı diyor ondan sonra yani düşün yani büyük imamlar ümmetin büyük zevati imam şafi gibi imam melik gibi dahi insanlar dan yani sahabeye muhalif sözler çıktı geldi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 yani böyle o mezhepler güçlenir. Bak Hanbeli mezhebi mezheplerin içerisinde en zayıf, zayıf. mezhep çünkü Hanbellerin bir yani devlet desteği. De, Hanbeller ne zaman yani şey devlet tarafın destek görmeye başladılar? İşte bu şey Suud Devleti devletli Wahhabilella bir destek görmeye başladılar. Ondan evvel de şüphesiz vardı benim aklıma gelmişti. Ama el önemli yani mezhep devlet desteğiyle ortaya çıkar. Yani illa da yani bir yani el yani konu değil konu yani ulemanın e, mustafa müstefid olan a, bir sözü illa da hak olduğuna, doğru olduğuna göstermez. Burada işaret ettiği gibi evet. ha. Çünkü o fime beynehum etavarrunu an zalika. Bundan kaçınıyor. Sonra debet bidatuhum ve şubhatuhum hatta rajat ala men min khawas al-ihwan. Sonra Babu, terazimin zahir ve batini fil mesale zahira Zahir mesellerde, zahir ve batının mutelazim olmaları birbirlerine yani lazım gelmeleri. Yani zahir var ise o ne delalet ediyor, batının da aynı hal üzere oluşu. Zahirin batının aynı hal üzere oluşuna delalet etmesi. Tabi hangi mesellerde? Zahir mesellerde. zahir mesellerde zahir meselelerde ne zaman eğer hücret kaymı olmuş ise. Yani hücret kaymı olmuş ise o zaman bir insanın zahir hali doğruda ne? batini haline delalet eder. Yani eğer bir kişi Ramazan ayında Müslümanlar arasında yaşayan Müslümanlar arasında yaşayan e, seferi olmayan hasta olmayan müzmin bir hastalığı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 bu aynı zamanda niye derayet eder? Batında, <gülüyor> Batında kafirin yani küfür oldu. Batında küfür olduğunu gerektirir. Çünkü zaten zahir meselelerde o küfür hükmünü gerektiren nedir? Batında. Batından haber verenin haberi. Haberi. Sen mesela şimdi namazın terkinin ötürü tekfir ediyorsun. Neye binen tekfir ediyorsun? Allah ha, çünkü men tereke salatı fakat kefer. Bak şimdi aslen küfür hükmü neye taluk ediyor? Aslen yani neyi tekfir ediyorsun sen aslen hakikatte? Zahriyle. Bedeni mi tekfir ediyorsun yani sen Hayır, tekfir ederken? Neyi tekfir şey ediyorsun? Ediyorsun? ediyorsun? Ya sen şimdi şahısta bir kişide yani inkar nedir? Hani tekfiri inkar ya. Evet. İnkar aslen nedir? Neyin neyin amelidir? Kalbin, Kalbin amelidir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 Maniler ayo maneler bu hükmü engelleyebilir o da demden beri yani izah ettiğimiz surette tamam anlaşıldı bu da çok önemli bir mesela bu zahir batın ilişkisi zahir batın ilişkisi bu da yani çok muhim bir mesele قال الله تعالى لا تجد قوما يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ ve وَرَسُولُهُ Bu ayeti istişat yani şahit getiriyor. Allah'a ve ahiret günü iman edenleri iman edenleri kavmi diyor. يُوَدُونَ مَنْ حَدَّ ve وَرَسُولُهُ Yani el had kimdir? Savaş, Savaş açmış, muhalif olmuş. Yani aslen ne? Karşı tarafta duran. Yani Allah ve Resulü bir tarafta, o Allah ve Resulü'nün karşısında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 yani neyle mümkündür yani batinin de böyle olmaları mümkündür dolayısıyla bir müminin onlara karşı muhabbet beslemesi söz konusu değildir. Muallahi <gülüyor> velau kanu yu'minun billahi van-nabiyyi ve ma unzila ilayhi mattakhaduhu umawliya. Abu Ayyub Tahashi. Şey. Yani <gülüyor> maksudu daha çok izah izahel.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 o zahiri hali gerektiriyor. Yani sen eğer mu'min isen kimlere dost edineceksin? Mu'minlere Mü'minler. dost edineceksin. Ama sen mu'min olduğunu iddia ediyorsun ama kafirlerle dost oluyorsun. Bu mümkün değil. Yani bu zahirinle batının muhalif birbirine. Ters, zıt bu mümkün değildir. Eğer senin kalbin mu'min ise o zaman sen mu'minlerle dost olursun. Eğer ka kalbin kafir ise o zaman kafirlerle dost olursun. وقال تعالى إن الذين لا يؤمنون <Sessizlik> ne edeceklerdir o Allah'a yani inne la bil ahireti iman etmeyenler Böyle, melekleri kızı. ha dişi isimler verecekler dişi isimler verecekler şimdi burada zahir olan ne yani görünür olan ne He? ayette şimdi şahit. Nasıl dişi, şimdi? Isim ver, isim ver. dişi isim vermeleri. Ha dişi isim verenler bak diyor ki Allah Subhanahu ve Teala onlar yani ahireti iman etmeyenler meleklere ne yapıyorlar? Dişi isim, isim veriyorlar. veriyorlar. Yani onun alameti. O meleklere dişi isim verenler işte onlar diyor ahirete iman etmemiş olanlar. Batini hale onu delil getiriyor alamet olarak. <gülüyor>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 قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Ahireti iman etmeyenler kalpleri nedir? İnkar edici, munkira ve mustekbir, kibirli, kibirli denirler. O zaman yani Allah'a <gülüyor> iman etmiyorlar. izah ettikleri bu kalbi halinde ne? Çünkü inkar edici kalpleri ve e, kibirli. وَاَنِنْ نُعْمَانَ مَرْفُوًا اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلَحَةً صَلَحَةً صَلَحَةً كُ da zahir yani kalp ıslah üzere ise o zaman cesette salah üzeredir muttefakun aleyh ve su'il en amma yaqul nuqiru bi's-salati la nusalli wa anna'l-hamra haramun wa nashrabuha kafir sordular yapıları aman yapılıyor nüvveri bısalatı evet namazı namaz ikrar ediyoruz lakin namazı kılmıyoruz ve namaz ikrar ediyoruz lakin namazı kılıyoruz ve namaz ikrar ediyoruz lakin namazı kılıyoruz ve namaz ikrar ediyoruz lakin namazı kılıyoruz ve namaz lakin namazı kılıyoruz ve namaz ikrar ediyoruz lakin ve lakin namazı kılıyoruz lakin yapıyoruz. Fakat Nafi, "Kim bunu yaparsa o Kim bunu yaparsa kafir. Netti ne şimdi İmam Nafi rahimullah. Yani o fiili işleyenleri tekfir etti. Yani o fiili işleyenleri batı tekfir etti Çünkü bu zahiren yani bu bu mümkün değil. Yani sen hem bir tarafta namazı ikrar edeceksin ama namazı kılmayacaksın. Bunun ancak ne manidir yani yani böyle bir hal aslen mümkün değildir pekala bundan ötürü doğrudan yani muayenen tekfirine gider misin ne? niçin ayı evet, çünkü mani araya girebilir yani ne? şimdi evet ben namazın namazı ikrar ediyorum lakin namaz kılmıyorum. nasıl bir mani olabilir mesela yeni i̇şte, İslam'a girmiştir anne mi yeni İslam'a yeni girmiştir yani şimdi namazdan haberdar olmuştur ama namazın namaz ahkamını da henüz bilmiyor yani dindeki ne? konumunu henüz bilmiyor yani.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 Evet haramdır. Ama biz onu içiyoruz. Ben içiyorum yani. Evet. Haramları ikrar ediyorum. Peki pek şimdi burada şey nasıl aslında? Yani hamur. Hamurun haramlığı zahir mi? Hafi mi? Zahir. mi mesele. O zaman üzerinde hüccet neyle kayma oluyor? İşte bak. Me millim. mekan, mekan ve hibariyle. hibariyle. Ha, mekan ve hibariyle. hibariyle. Ha, mekan ve hibariyle. <gülüyor> Peki, Türkiye'de yaşayan birisinin üzerinde hüccet kaym olmuş mu? Evet. Böyle yani. evet. <gülüyor> ki desek ki ben yani evet içki haramdır. Ben bunu kabul ediyorum ama yani içiyoruz işte. Ha yani, makbul değil.وقال ابن تيمية رحمه الله في شرحه للحديث إنما الأعمال بالنيات فالظاهر والباطن متلازمان. Zahir <gülüyor> ve batın nedir? Mutelazim'dir. La يكون الظاهر مستقيما إلا مع Zahirin مستقيم olması için ne batında مستقيم olması lazım. Ve iz istikamul batinu fe la budda zahir. Aynı şekilde batın مستقيم olduğu zaman o ne fe la budda en yestakima zahir. Zahirde istikamet üzere olur. Yani bu kaçınılmaz yani. O zorunlu. Senin batın, batının neyse zahirin odur. Zahirin neyse batının odur. Dolayısıyla elbette sen bir insanın zahiri halinden batini hükmedebilirsin. Ve o batini halde zaten o zahir halini ortaya koyuyor. Ve kal وَاِنَّ مَنْ سَبَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ zahiran ظَاهِرًا وَبَاطِنًا İmam Ütimi Rahimullah Kim Allah'a ederse veyahut da Resulüne küfrederse كَفَرَا ظاهِرًا وَبَاطِنًا Zahiren ve batinen kafirdir.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 Büyük bir cerime yani Allah azığı küfür etmek o büyük bir yani açık bir inkar. Yani o şirkten daha aslında daha şey. Şirk nedir? Şirk? Allah koşmak. Allah ortak koşmak yani. Yani Allah'ı kabul etmekle ve Allah'ı ikrar etmekle beraber Allah'la Allah beraber başkasını da ilah kabul etmek veyahut da başka birisine de ibadette bulunmak. Yani Allah inkar etmiyor dahi yani. Ama onunla beraber sen onu şirke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 Tövbeye tövbe çünkü kul hakkıdır ve Allah ve, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve artık vefat etmiştir. Dolayısıyla yani hakkını helal etme durumu yoktur. Yani bu el bu bizim şimdi bahsimiz ne? Zahirin ve batinin kafir olur diyor İmam-ı Teymiyye rahimeullah. ya kana yasabu ya'taqidu en muharram ister <gülüyor> bunun haram olduğunu itikad etsin av kana mustahillen hatta o sebetmeyiykense helal görmüş olsun okenne vehil an ve hatta yani dalgınlık halinde veya öyle öylesine küfretmiş küfür etmiş olsun ha bu bu bütün fuhakı ve ehli sünnetin mezhebidir. Tabi burada saer ehlü Sünneti qaîllin bi anl İmana amal. Çünkü ehli Sünnetin yani ehlü Sünnet tabiri biliyorsunuz, yani bir geniş bir ehlü Sünnet tabiri var, bir de ha, özel, özel, bir özel, özel, Sünnet tabiri var o genel özel, özel, özel, özel, özel, özel, özel, özel, şia olmayan manasında özel, özel, özel, özel, Mu'tezile de hepsine ehli sünnete giriyor. Ama has taklîk manada ehli sünnet ancak kimlerdir? İşte burada dediği gibi imanı kavl ve amel diyenler. Ondan sonra işte bütün bu bu e, itikadi sünnetleri ispat edenler, evet, itikadi sünnetleri ispat edenler. Hadis ehli mezhebi üzere olanlar. Ve قال İbnü Neceb el-Hanafi: "İn men bi el Hazilen awlaiben kaffara indel kulli ve la ibrate bii'tiqadihi Kim küfür sözü söylerse konuşursa diyor hazilen <gülüyor> awlaiben yani eğlence için ha. öyle eğlence bu öylesine eğlence olsun diye söyleyen diyor kaffara <gülüyor> indal kull herkes de herkesin de kâfir olur ve la bir yani Bu konuda yani itikadına bakılmaz. Yani ne ne kastediyor yani helal mi kabul ediyor kendisini, haram mı kıyan, haram haram olduğunu kabul ediyor, mu, etmiyor mu meselesine bakılmaz. Yani o küfür sözü. <gülüyor> ha şimdi ne etti İbnü Ceym, rahimullah? Zahiren olan bir söz ile neyi tekfir etti, bah Batını tekfir etti. Velev ki diyor itikaden yani, yani batınen başka bir şeyler söylese de yani biz zahiren onu, onu alarak yani zahirine bakarak batınaya hükmederiz. o kâle Abdullah ve Hüseyin ebni şeyh Muhammed ebni abduhâb men mâte min ehl şirki kâble buluğu hâzî da'vâ O zaman kim burada? Men mâte min ehl şirki kâble buluğu hâzî da'vâ Yani hüccet Kaim kâim olmadan evvel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 O zaman diyor, ne deriz? وَمَا ala ذَٰلِكَ فَهَذَا ظَاهِرُ وَاَنَّهُ مَا تَعَلَى الْكُفرِ Küfür üzere öldüğü zahir olan budur yani. Zahir olan küfür üzere öldüğü. Bak batinine hükmediyor mu? Hediyor. Zahirine zahir. zahir. Batin yani. hükmetmiyor ha, zahirine hükmediyor. Niçin? Çünkü, niçin? Çünkü hücret kayma olmamış. Çünkü mani var, tamam yani çünkü mani var arada. O mani hangi mani? Çünkü şahıs. Çünkü iceli kamisi gelmeden önce. Ay ay çünkü burada burada ölen ayva daha yani yani Davud'a ulaşmamış. Henüz icra Ya Davud'a ulaşmış, henüz icra Yani bu kimden? Şu ölen. Fetret. ehlinden. Ha çünkü fetret ehlinden. Fetret ehlinin olduğu için o mani yani fetret ehlinin olması manidir. Ha kendisine hicret ulaşmamış. Şu dava diyor bak, kabla bulughi hadi'd davah. Bu davanın doğanın kendisi ulaşmadan evvel. Ha şimdi bu ne? Fehad zahiru ve ennehu al-kufur. kufr. Peki la şimdi zahirini hükmettik. Zahir yani isim ilhaki verildi. İsme taluk eden hükümler de veriyoruz. Ne diyor? Ennehu mat'a alel kufr fe yud'a lehu. Bir ona dua edilmez ve la yudhaha Onun için kurban Kesindir. kesilmez. Vele yu tasadduka enhu, tasadduk da bulunulmaz. İstighfar yapılmaz. Cenaze, yani cenaze namazı vesaire kılınmaz. Tamam? Çünkü zahiren ne üzere öldü? Küfür���, Küfür üzere öldü. Bu emma hakikatu emrihi, lakin hakikatini, batını, batini hali nedir amruhu fe ve amma hakikatu amrihi fe ila Allahu taala fe in fe in al hujja ya hujjat kayim olmuşsa fi hayatıhi ve aanada fe hada fi zahir ve batin onu bilmiyoruz ama belki khas hujjət gerçekleşmiş kayim olmuş olabilir khas hujjət belki ona bir hanif geldi onu tevhide çağırdı bilmiyoruz Allah halim Yani öyle ise hüccet kayim olmuş ise ve o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 Fıtrat ehli olması şeriatın itibar ettiği bir mani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve قال تعالى: "Men kafar ba'de imanih illamen ukriha وقلب مطمئن بالإيمان." Bu da men kafara men ba'de imanih imandan iman ettikten sonra kafir küfür ediyor. Aslen bu nedir? Küfür. Küfürdür. Evet. Bak zahirine.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 çünkü birisi onu ona zorluyor. İcbar ediyor yani. Onu icbar ettiği için o küfürü işliyor. Dolayısıyla orada zahir batine hüküm olarak verilmiyor. İkrah mani. Ve evet. ende muslimin min hadithi enesini radil anhu fi kısetir racülü lezi akhta'a fi şiddetil ferah. Bu da aynı şekilde yine. O çölde O çölde devesini vesaire kaybetmiş olan adam. قَالِبْنُ تَيْمِ رَحِمُ اللّٰهِ وَقَدْ سَبَقَ الْلِسَانُ بِغَيْرِ مَا Kalbin yani dil ne? Kalbin kastettiğinin önüne geçmiştir. Kalb kastetmiyor. Çünkü ne demişti? Ne Hay demişti? اَنْتَ عَبْدِ وَاَنَا رَبُّكُ اَنْتَ عَبْدِ وَاَنَا رَبُّكُ Ama onu yani o anda o şiddetli o sevinç halinde devesini tekrar bulduğunda yani onu kastetmeden onu idrak etmeden söylüyor. Yani dil sürçmesi. Ha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 eee oyunda seni Allah korusun götürebilir. Yani onu oyun eğlence kastıyla yapmak. Kime يقول دائما الفرح اللهم انت عبدي وان و انا ربك. Kelam. Fiterh risaleti al-Bakriye. Sonra şunu da yapalım şu kitabı bitirelim değil mi? Sonra zaten tek bir kitap kalacak. Yoksa iki kitap kalacak. Kitap kalacak. Şu iki babı da yapalım. Babu الثelâtheti Hel yelhaquhum ismu şirk ewe kufri iza telebbesu bi şirki cahlan. Al-Thelâth o yüce Hel yelhaquhum yani ilhak eder mi ismu şirk ve kufur şirk ve kufur ismi ilhak eder mi onlara iza telebbesu bi şirki eğer şirk işlerlerse nasıl cehlen Cehle. bilmeden cehaleten şirk işledikleri takdirde o üç üç kim olduğunu açıklayacak o üçe de şirk veya küfür ismi ilhak eder mi başlık o diyor ki vahum yani bu hırsa kimdir vahum hadithu ahdin bi kufur bir yani küfrden yeni çıkmış yani İslam'a yeni yani girmiş waman aša wanshāfi bādiya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 Femme ismi şirk şirk şirk küfür şirk ismine gelince diyor elledi bi manâ' şirk şirk manasında fe o onlara ilhak eder çünkü fiili işlenmesiyle şirk sözünün söylenmesi ismi alıyor. وَأَمَّا amm küfrü'l وَالْقَتْلِ ve'l وَنَحْوِهِ ve'l فَلَا ve تَقُومَ zâlike عَلَيْهِمْ hattâ aleyhim kema ama ta'zib ahkamı yani ta'zib manasının küfür yani el küfrul mu'azzab ve ale ancak nezman alırlar hücûd hücedi sonra. Daha önce geçti zaten. قال تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا Bu şin ne? Bu ayet niye getiriyor? Şey O kimle alakalı? Sıhhağa bakın. Yani şirk ve küfür Mücret, işler, işler, yani işler, işler, işler, işler. E, ismi alıyor evet. ve isme terattübün ahkamı da alıyor. Evet. Ha, çünkü burada Allah Subhanahu ve o mekenin nebiy ve'l-ezin amenu etmeleri nehyedilmiştir. Evet. Ve la hüccet kaim olsun olmasın fark etmez. Yani müşrik eğer bir kişi şirk işlemiş ve müşrik ismini alıyorsa o zaman ona istigfarda bulunmak caiz değildir. Tam bunu yani hüccet ulaşmış ulaşmış meselesi değil. Allahu Teala ve ma kunn muazibina hatta naba'a'r rasul'e bu şimdi kime مخصوص? Ayva bu tazib ahkamı bu ayva hüccet kıym olmuş ise o zaman tazib ahkamına açıktır ama eee o zaman değildir. Ve sebaqa naklu'l icma'i fima nasha fi baladiyet ba'idatin veya fi bilad kufur veya Min İbn ve İbn Hazm Babul ül sonraki bâb. Bâb-ül Muşriki'l-lezi toza gelmiş de, sizi görüşmek istiyormuştur. Yani dersten sonra. 10 dakika. 10 dakika. Yok, inşallah beklesin inşallah. Babı Müslük, Lâdi Lâm yâsbiqlâhu İslamın sahip, Hel Lâhu hukmûl Murtad o l Kafir l Açıli. Babı Müslük, Lâdi Lâm yâsbiqlâhu İslamın sahip. Ya Müslük sahip bir İslam sahibi değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce ha <gülüyor> sahi صح... yani İslam üzerine sahip bir yani surette Müslüman olmamış bu Müslük.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 İnce, intizar themi zillu übâdakı, la illa la illa Şayet nerede? Kafara nerede? la yildu illa Onlar ancak ne diyorlar? Fajr, kafir. Doğruyorlar. Yani o doğmasıyla beraber ne oluyor? Kafir oluyor. <gülüyor> Fajr, kafir oluyor. Çünkü annesi babası nedir?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 kötü olan çirkin olan la yahrucu illa nakide sadece faydasız olanı çıkarır. Yani burada neyi del getiriyor? Yani asıl neyse ferde o olacak. Tam asıl yer kötü çirkin pis ise ferde öyle olacaktır. On Ebu Hurayre radıyallahu anhu merfuan men menmûludin illa yûledü ala'l fetra fe bihi yahudani ve nasiran ve Hadis muttefakun Muslim şayet de burada yani eğer anne baba müşrik ise o zaman çocukta ne olacak? Müşrik. Muşrik olacak. Tabi ne? Hükümde. Hükümde, hükümde ha. Hükümde, çünkü anne babaya hükümde tabi. tabidir. O fil hadis, "Anna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem su'ila an zarari'l müşrikîn, fakalhum minhum." Bu da yine hükümde anne babaya tabi denilen müşriklerin çocukları muttafikun ayen hadis ve Murted kimdir icmaen? Müslüman olmuş önce ondan sonra da İslam'dan çıkmasını sağlayan bir şey işlemiş, murted olmuş. Bu da murted. Az şimdi o zaman burada ne anlıyoruz? Yani eğer bir kişi hakkında İslam sabit olmuş ise ve o İslam'ını nakz edecek olan bir şey ya işlediği takdirde ne oluyor? Murtede olur. Ama hakkında İslam sabit değil ise o zaman nedir? Asli, Asli kafirler. <gülüyor> yani şimdi bu mesele, bunu böyle son bir bap olarak getirmiş Şeyh Alman ama bu aslen yani zamanımızda en muhim meselelerden birisi. Çünkü bütün o bidat, bütün o sapıklıklar takriben bu baba bina ediyor ha. Çünkü şöyle, yani şimdi asli kafirle murtet aynı mıdır şeriatta? Hayır, hayır, Değil, hayır. aynı değil. Murtedin aslen nedir murtet? Murtette ölçü nedir? Mem beddeledinu fakturuhu. Ya tövbe edecektir, Veyhat, tövbe evet, o evet. tebdilinden geri dönecektir veyahut da Öyle öldürülecek. Evet. Hatta ulema, bunu şu derslerde işledik hatırlıyorsanız, evet. hatta ulema bu konuda yani bunun dışında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 Nasıl meseleye yaklaşıyorlar? Diyorlar ki mesela bu halklar ve umum bütün halklar, mesela halkları tekfir ediyorlar. Diyorlar ki halklarda asıl olan nedir? Küfürdür. Nereden bu görüşe varıyorlar pekala? İşte bu bahisten. Nasıl halkların, asıl, halklarda asıl olan küfürdür? Çünkü hiçbir zaman İslam'a girmediler ki diyorlar. Nasıl hiçbir zaman İslam'a girmediler? Çünkü hiçbir zaman onlarda İslam'ın hakikatı takuk etmedi. Çünkü İslam'ın hakikatı nedir? La ilaha illallah Allahu Muhammad Rasulullah amine. Evet şartları yani. şartlarıyla. ilimle, yakinle, sadq ile, ikhlas ile, muhabbet ile vesaire. Yani o şartlar onlarda hiçbir zaman etmedi etmedik diyor. Onlar hakikaten İslam'a girmediler. Hakikaten İslam'a girmedikleri için onlar nedir? Onlar asli. O asli kafir üzerine yani o, asli, o asli küfür ve şirk üzerlerine bakiler. Duası asıl olan ne onlarda şirk ve küfürdür. Tamam. E, bu tabi batıl, ha? o sahih değil. Niye sahih değil? Çünkü... Bu hakiki İslam için. Yani çünkü İslam'da hüküm zahire, zahire göredir. göredir. Sen sen bir şahsın hükmüne, yani dinine, hangi dine müntesip olun, göre hüküm vereceksin? Ne izahar ediyorsa ona göre. Dolayısıyla sahabe radül yani yani bütün o bölgeler gidip İslam'ı yaydıkları zaman yani herkese fert fert, la ilah, ilahe ilahe olan ilah, ilah, ilah, şartları mı öğrettiler?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 bu ümmetin bütün imamlarını muhalif etmiş olursun sahabeye başta sahabeye tabiine tebe tabiine ve yani hadis ehlimenhecini yürümüş olan yani suluk eden bütün ulemaya muhalif düşersin çünkü hepsi bu konuda zahirle hükmetmiştir bu bir mesela yani bu bir ya büyük bir yani şey bir sapma aslen şimdi yani o bizi tekfir edenler mesela yani teklif mesela özellikle bu şey olayından ötürü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 <gülüyor> ee, evet çok nazik bir mesele ve halklarda bütün yani İslam halklarında bugüne kadar gelen bütün İslam halklarının asıl olan elbette İslam ha yani yoksa küfür değil ama bazı bölgelerde mesela işte şu zamanda birçok halk öyle murekkep olmuş artık murekkep yani evet aslen yani İslam ama o İslam murakkep bir hale gelmiş o murakkep halde, yani murakkep ne mane, ne İslam'da var, küfür de var. O zaman bu böyle durumlarda neye göre hükmedeceksin? Zahire göre. Ne izah ediyor? Onlar göre. İslam'ı izah ediyor, Müslüman'dır. Küfür'ü izah ediyor, <gülüyor> kafirler. Tamam. Subhaneke Allahumma be hamdike meşhedü en la